Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Evet bir yeni program daha Şiddetsiz iletişim Bir Yaşam Dilinde anahtar ayrımları anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü anahtar ayrımımızda tetik mi neden mi? Bilmece gibi oldu. <gülüyor> Bazen şeyi düşünüyorum dinleyicilerimizden de aslında e, geri bildirim isteyeceğimiz konulardan biri. Biz tabii belli ifadeler kullanıyoruz. Hani böyle tetik, neden falan gibi. E, belli eğitimler aldıktan sonra işte destil iletişimde hani kulağımızın çok aşina olduğu bir jargon oluşuyor. E, tetik mi neden mi anlatırken önce hani neye tetik diyoruz? Nedenden neyi kastediyoruz diye bir girelim mi Canan? Olur ne yapalım. E, şiddetsiz iletişimde e, şuna çok dikkat etmek istiyoruz yani hayatın içinde olup biten bir şeyler var ve ben bundan etkileniyorum bazen konforlu duygular duyuyorum mutlu oluyorum, keyif alıyorum bazen konforsuz duygular duyuyorum, öfkeleniyorum, üzülüyorum her neyse e, bütün bunlara da benim de bir reaksiyonum tepkim oluyor yani hayata bir, hayatla ilişkilenirken olup bitene bir e, benim de cevabım oluyor. İyi kötü doğru yanlışın ötesinde baktığımda biz de ilişkileniyoruz hayatla. Tam olarak ne oldu, ne duydum ne gördümden hareket ettiğimi zannederken bazen doğru ve yanlış, haklı ve haksız gibi... Ahlakçı yargılardan doğan hareketler yapıyorum. İşte tetiklendim dediğim yer. Bazen hiç farkına varmadan kendi hayatımdan getirdiğim eski dertlerimden bir takım düşman resimleri oluşturarak hareketler yapıyorum. Tetiklendim dediğim yer bunlar. Sende nasıl Canan? Yani şey geliyor bana da tetik... Yani birisi bir şey yapıyor veya bir şey söylüyor ve bende bir duygu uyanıyor. Ee, evet, tetikler esasen çok hoşlanmıyorum ama onun başka bir şeysi de yok galiba değil mi? Daha güzel bir kelimesi. Ee, uyaran da diyoruz ama aynı zamanda e, çok daha böyle e, basitleştirerek söylersem, benim şu an ve burada mevcut olan durumdan tamamen uçup Başka bir yere gittiğim hal tetiklenme hali Yani Diyelim ki şu an ve burada bizim önümüzde çay var Sen yan e, Elin çaya çarpıyor Benim üzerime düş, döküyorsun Şu an ve burada benim Olan bu Çaya elin çarptı Bacağıma döküldü İşte sıcak saça Yandım canım yandı Tamam Bu Şu an ve burada olan bundan ibaret Ama ben sen çayı döktüğünde bu Canan'da zaten böyledir. Sakarın, Allah, sakarın da tekidir. <gülüyor> zaten benim bir, bir de farkına varmadan ondan sonra benim ailemde de bir tane sakar varsa çocukken de çok canım yandıysa üzerime dökülen çaylardan vesaire. Birdenbire ben sana şu an ve buradanın kaldırdığından ya da şu an ve buradanın hani ihtiyaçlarından kopan bambaşka tepkiler vermeye başlıyorum. Mesela birdenbire... Yüzüm gözüm oynayıp stüdyodan kendimi dışarı atıyorum. Bir drama queen çıkıyor belki içimde. Tetik tam tetik. Yani burada nedeni sen değilsin benim tepkime. Evet. O yüzden o laf hoşuma gidiyor. Yani birisinin yaptığı veya söylediği şey duygularımızı uyandırabiliyor. Sen de olduğu gibi ben bir şey yapıyorum. Sen de bir duygular uyandırabiliyor ama yani ben esas bu duyguların asla bu duyguların nedeni değilim. Değilse, en fazla yani üzerime düş, e, şu anlattığım örnekte en fazla eğer çay sıcaksa e, canım yanar. Ama eğer ben böyle birdenbire Canan'la böyle biri bilmem ne dediğim zaman e, hakikaten senden bağımsız olan bir yere uçağa binip gitmiş oluyorum ben ve kendim de farkında değilim. Tetikle tepki arasında milisaniyeler olduğu söyleniyor bazen. Ştefan ee, Zaybert'ten duymuştum ilk. Biz mesela e, şiddetsiz iletişimde tetik ne? Tetik çay döküldü. Canın eli değdi çay döküldü. Tepki ne? İşte vurdum kapıyı çıktım stüdyoları terk etti. İşte biz bu arada tetiği anlamak için ne olduğunu arayı açmak istiyoruz. Açarken de dört adım tekrar imdadıma yetişiyor. Evet o arayı ne kadar çok uz yani uzatabilirsek değil mi? Ve verdiğimiz cevap orada dört adımı. Yani bir tetik geliyor. Sen orada bir nef nefes alıp verip bir sakinleşip yani oraya bir zamanı yaymak gibi değil mi? Mindfulness'ta da öyle anlatıyorlar ya o etkiyle tepki arasındaki o gap ne kadar daha uzayabilirse işte daha ne kadar... Böyle hemen bir şey söylendiği zaman hemen karşılık vermekten ziyade birazcık durabilmek, bir nefes alabilmek. Ondan sonra o dört adımla kendini ifade edebilmek. Evet. Farkındalıkla ilgili evet mindfulness dedin. Farkındalıkla ilgili bir şey işte ee, ve e, göz Yani bu dört adıma ilişkin şeyin başladıkça, farkındalığım arttıkça arttıkça artık dört adımı kendi doğallığında da kullanma olana oluyor. Yani şey gibi, belki de hiç üzerinde durmadığım şeyler oluyor. Işte. Eğer uçmuyorsam, üzerime çay döküldüğünde, stüdyoları terk etmiyorsam, göreceğim şey, el çarptı, döküldü, hızlı bir şekilde bir dakika deyip üstümü silebilirim. Evet belki o anda senin e, konfor ihtiyacın karşılanmadı. O yüzden e, öfkelendin kızdın veya işte başka bir şey hatırladın orada. Senin de karşılanmayan bir ihtiyacın olduğu için de bir tepkide bulunuyorsun. Ya korkmuş olabilirim canım yanacak diye. <gülüyor> Aynı zamanda tetiğin şöyle bir tarafı var. Eğer geçmişte bir yere ışınlandıysam. Yani üzerime daha önce çok çay döküldüyse çocukken. Ya da başka bir yerde bir yere ışınlandıysam tam ışınlanma hali ve farkına varırsam e, tekrar dört adıma gelebilirim. Farkına varmadığımda şöyle bir şey oluyor. Geçmişten getirdiğim bir takım hikayelerde geçmişin acıları içimde çalışmaya devam ediyor. Orada karşılanmamış ihtiyaçlar yani geçmişe ait bir tortu var içimde. Oraya karşılanmamış ihtiyaçlar var. ...bugünle karışıyor, böyle hibrit bir dün ve bugün meselesi oluyor ve hayat akmıyor. Yani ben tetiklendiğimde bir, karşımdaki insanı insan olarak görmüyorum, başka bir sinema oynuyor kafamda. Hakikaten evet. bir film seyrediyorum, Canan başrolde ama Canan'la ilgisi yok konunun. Yani ben Canan bütünlüğü içinde bir film, kendi filmimi seyrediyorum... Bir başka noktaysa şey yok şu an ve burada mevcut da değilim mevcudiyetimden de çıktığım yer orası. E çünkü gittim başka bir yere. Gittim uçuyorum pırpırdayım ben. Peki buradan nasıl geri geliyorsun? <gülüyor> o buradan, ışınlandığın yerden? O ışınlandığım yine burada bir önceki programda konuştuğumuz şey bütün bunları bir e, niyet koymak çok kıymetli. Biraz niyetten de bahsedebiliriz bu programda. Şiddetsizlik niyetim var mı benim? Yani bütün bunları niye yapıyorum diye sorduğum zaman kendime, e, şiddetsizlik niyetim var mı hayatın içinde? Ben şiddetsiz iletişimle yaşamak istiyor muyum? Hakikaten böyle bir özlemim var mı diye sormak çok kıymetli. Eğer varsa bu alanlarda bol bol alıştırma yapmak. Bol bol e, yani sadece radyo dinlemek, kitap okumak değil. E, alıştırma gruplarına katılmak, eğitimlere katılmak çok kıymetli. Ben öyle öğrendim, hala da öğrenmeye devam ediyorum. E, çünkü bu hakikaten e, hayatta çok e, eğlenceli de bir yer bir taraftan böyle baktığım zaman. Çünkü her an yeni bir örnek getirebiliyor insanın karşısına. Evet anlayan an her şey değişiyor. Evet. Burayı yavaşlatmak için neyi öğrendin? Ne yapıyorsun Deniz dersen? Ben tetiklen, tetik farkındalığını çok kıymetli buluyorum. Bugün radyoda konuştuğumuz şey de bu. Tetiklendiğimi fark etmek çok kıymetli. Yargılıyorum. Mesela ben kafamda yargı duyduğum an... ...üç nefes almayı öğrendim. Eğer düşünüyorsam ki... Hani bu arada Canan çay falan dökmedi Hani dinleyenlere söyleyeyim ben Birden önümüzde bir çay sonra. olduğu için aklıma geldi Bu kadar konuşunca e, Eğer kafamda sakar Ya da işte bana dikkat etmiyor Filan gibi e, şeyler varsa Çok hızlı bir şey Sayıyla kendime geliyorum Canan hmm. Sayıyla de, Diyorum ki Denizciğim Çok güzel yargılar dolmuşuna Bindin dolmuştasın gidiyorsun o zaman dönüyorum tam olarak ne oldu diye sorduğum zaman zaten kimyamda bir şey değişmeye başladı. Ya bir dakika ne oldu yani kadının eli burdu, çarptı, çay döküldü. Oraya bakmaya başlıyorum. Oraya baktığım zaman da zaten bugüne gelmeme yani mevcudiyete şu an ve burada olana gelmeme çok katkıda bulunuyor. Galiba e, tetik farkındalığının en kıymetli ipuçlarından biri yargı cümlelerimi çok iyi tanımak. Evet evet. Yani bende de şöyle oluyor Yani bir önceki programda da söyledim yargı duyduğum zaman orada acayip bir esnekliğim olmaya başladı yani o yargının arkasındaki ihtiyacı artık görebiliyorum Ve bir, sen sayı sayıyorsun ben de 3 tane nefes alıyorum bir duruyorum ve orada öyle o kadar çok zaman geçiriyorum ki yani karşı tarafa empatik cevap veremiyorsam eğer orada durmaya devam ediyorum açıkçası eskiden böyle hemen bir karşılık vereyim ve Haklı olduğumu onu anlatayım işte ikna edeyim gibi bir enerjim vardı burada orada biraz zaman geçirip durup hani bir dalgalarımın sakinleşmesini bekleyip gerekirse işte seni arayıp onu arayıp empati isteyip ondan sonra cevap vermeye başladım. Bu da zamanla olan bir şey. Gerçekten senin de dediğin gibi niyetimi oraya koyuyorum artık ben. Artık hayatıma şiddetli iletişimi getirmek istiyorum ve o pencereden bakmak istiyorum. O hep söylediğimiz o sözcükler bazen pencere bazen duvar olabiliyor lafı. Yani bazen şiddetli iletişimde sözcükleri pencere olarak kullanıyoruz. Ama şu anda şu an kullandığımız dil bu yargı dili eleştirme dili daha çok duvar, duvar örüyor. Şimdi ben e, sen konuşurken söylediklerin beni e, babamla ilgili bazı anılara götürdü. E, babam şiddet, iletişim bilmiyordu ama Barış için çok çalışmış biriydi. E, ve hayatının son dönemlerinde yani son 10 yılında babam çok susan bir adam olmaya başlamıştı. Ben de biraz sinir oluyordum çünkü e, yani yargı duymuyordum mesela olup bitenlere baktığında e, şu anki aklımda düşünüyorum böyle çok gözlem cümlesi duymuşum yani olanı tekrarlıyordu e, ve ben anlamıyordum. E, şimdi sen konuşurken bir babamı hatırladım yani aslında tetiklendim <gülüyor> konforlu duygularla e, yok tetiklendim demeyeyim bu galiba uyarılma hali. Ondan sonra bir yere uçmadım ama hatırladım Bir de Genel olarak hani şeyi hatırlıyorum Yargı söylemekten barış istiyorum Filan gibi laflara doğru gelmişti babam Ben de şiddetsiz iletişimde Yolculuk yaparken şeyi fark ettim Susmayı öğrendim Bu konuşmamak için susmak değil Güçlü konuşmak için susmayı öğrendiğim bir yer haline geldi detsiz iletişim. Çünkü e, cır cır cır işte onu istemiyorum buna karşıyım o, o da kötü bu da yanlış falan diye benim yıllarım geçti pek çok alanda. E, hiç duyulma ihtiyacım karşılamamıştım. Fakat şimdi tetik geldiğinde dediğin gibi bir susmak ne olduğuna bakmak... Demlenmek. Demlenmek ve ondan sonra, çünkü ondan sonra da söylediğim söz kalpten e, diyoruz ama hakikaten göğsümden bir yerden, kalbin ucundan bir yerden çıktığında da çok güçlü oluyor. E, Şiddetsizlik aynı zamanda eğer bir gramer değilse, hakikaten içine girebildiğim haller oluyorsa zaman zaman çok güçlü sonuçlar veriyor. Evet, belki bir şarkı arasından sonra bunu konuşmaya devam edebiliriz. Dürüstlük, hakikilik nasıl kendimizi hakiki şekilde ifade edebiliriz diye. Evet, dört mevsim çalıyoruz. Fazla sayesinde davarcını dinliyoruz. Bahar mezarına gönsüller sizi, bahar mezarına gönsüller sizi. Yapraklar gibi buluştuzdur, kokular gibi sevdiklerimiz. Şte desti bahar mezarına gömsünler sizi bahar mezarına dömsünler sizi Yaz mezarına gömsünler sizi yaz mezarına gömsünler sizi ilk kezmiş gibi buluştuk dost son kezmiş gibi sevin. Yaz mezarına <Gülüyor> gömsünler sizi, Yaz mezarına gömsünler sizi. uğur gibi seviştinizdi gözüm ezarena dağım sizi Güz ezarena dağım söyler sizi Kış mezarena dağım söyler sizi Kış mezarena dağım söyler sizi sokaklar gibi buluştu Çağrışlar gibi sevişti dizdi Kış mezarına gömsünler sizi Kış mezarına gömsünler sizi Piş Evet devam ediyoruz. Şarkı arasından önce dürüstlükle kendimizi ifade etmekle de ilgili konuşalım demiştik. Gerçekten kalpten Karşı tarafa e, ne hissettiğimizi, ne ihtiyacımız olduğumuzu ve niyetimiz de orada önemli tabii. Yani karşı tarafa hala o haklı olduğum işte ona ispat etmek o <gülüyor> şeyle geliyorsak karşı taraf onu duymuyor. Başka bir yere gidiyor orada. O dürüstlük, hakikilik e, karşı tarafa çok iyi geliyor. Hı. Şimdi gözümün önünden ne yaptığımız bir sohbet geçti. Onu hatırladım. Ee, şey söylemiştin bana. Haklı olduğumu çok inandığımda ondan sonra gözüm kararıyor. Ondan sonra yani göremiyorum diye anlatmıştın. Ee, savunma enerjisinden sürekli haklı olduğumu izah etmeye çalışan haller geliyor. Böyle durumlarda şiddetsiz iletişim, grameri kullansam bile enerjisi hakikaten çok böyle kumlu bir enerji gibi benim bedenimde. Dürüstlük... Bir, i̇ki program önce konuşmuştuk kayıttan bulabilir dinleyiciler. Eğer e, şiddetsiz iletişim dürüstlüyse hakikaten böyle pürüzsüz bir şey. Sana hakikatimi hediye ediyorum. Niye dürüst olacağım dersem de bağlantı kurabiliyorum. Yani ben eğer e, en hani olmadık halimle bile sana hakikiliğimi sunabiliyorsam o zaman sen benim insanlık halimle bağlantı kurabilirsin, ben seninle bağlantı kurabilirim. Ve bu gerçek, bu hakikatle senin hakikatini birleştirip nasıl yolda yürüyeceğiz, birlikte ne yapacağız ona bakabiliriz. Evet, yani daha önceki programlarda da özellikle altını çizdik dürüstlük derken tabii ki karşı tarafa da gözeterek o dürüstlüğü söylemek değil mi? Yani dürüstüm ama... Her dürüstken karşı taraf işte ben dürüstüm ama seni de gözetmiyorsam o da bir bağlantı kopukluğuna sebep olmuyor mu? Yani gözetme ihtiyacı olabilir dürüstlüğün içinde ama daha çok benim hmm. dünyamda kendi ihtiyaçlarımla bağlantı içinde dürüstlük. Yani hmm. senin yanlış, senin doğru yanlış, haklı, haksız olmanla ilgili değil benim dürüstlüğüm. ...benim dürüstlüğüm tam olarak... ...burada olup biten her neyse... ...benim ne hissettiğim... ...hangi ihtiyaçlarımın karşılanıp... ...hangi ihtiyaçlarımın karşılanmadığıyla... ...ilgili bir dürüstlük olabilir. Ee, bir örnek var... Ee, ...benim çok dertli olduğum... E, ...bir e, arkadaşlığım var... E, ...böyle çok tetiklendiğim filan... E, ...bütün bu tetikleri çalışıp... ...yargılarımı dönüştürdüğüm zaman... Ee, bu arkadaşımın karşısına gidip, arkadaş sana hakikatimi e, hediye etmek istiyorum. Şu, şu, şu, şu, şu eylemleri yaptığında ben hakikaten çok üzülüyorum. Benim eşdeğerliğe ihtiyacım var dediğimde e, bağlantı kuruldu. Evet ama bunları söyleyip çekip gitmiyorsun. ...bunları devam, dün, devam ediyorsun... ...yani demek istediğim hani gözetme kolay... Yani ...söylüyorsun, gidiyorsun, kayboluyorsun e, gibi değil... ...yok, yani orada kalıp... ...zaten bağlantı kurmak istemiyorsam... ...niye gittim dürüst oldum... Hı -hı. Ee, ...şey vardır ya çok kullandığımız... ...yani ben bu bilgiyle ne yapayım şimdi der insan... ...çok iyi... ...attım tabii. üstüne, <gülüyor> ondan sonra attım üzerine bir şey... ...çöpü boşalttım senin üzerine... ...olam da küpedir o lan. Evet. Ya yani ben bu bilgiyle ne yapayım... ...eğer bağlantı kurup hayatla dans etmeyeceksek... ...birlikte... Niye yani dürüstlük falan gibi şeyle? İçimde o... kalmasın konuşayım bitsin gibi bazen düşünüyoruz ya ben söyleyeyim de içimde kalmasın. <gülüyor> ben dürüstüm aman çok iyi yaptım şey triplerine girmeme, girmek onu söylüyorum. Ama dediğin gibi dürüstlükle geldiği zaman zaten gerçekten kalpten geldiği zaman karşı tarafta onu görüyor. E, denenmiştir e, <gülüyor> uygulanabilir <gülüyor> tavsiye ediyorum. Şey, zamanımız az kaldı ama şey tekrarlamak istiyorum. Yani bir şey olduğu zaman mesela ben bugün senle dedim ki dokuzda buluşalım ama sen 9'da gelmedin de dokuz buçukta geldin. Yani bazen o çok önemli bir benim o 9 saat benim için çok önemliyse işte ondan sonra vaktim yoksa ben buna kızabilirim. Ama aynı şekilde başka bir zaman benim vaktim varsa senin dokuz buçukta gelmen bana daha da iyi gele bir ay bir kahve içtim işte bir şeyler yedim bir şey okudum diye de buna aynı olaya farklı tepkilerde bulunabilirim. yani O yüzden hani diyoruz ya e, tetik mi neden mi esasında olan olay aynı ama benim o anki halime göre duygum değişiyor. Çünkü konu senin karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarına ilgili benden bağımsız olarak. Evet. Ee, insanların kendi hikayelerimden, kendimden yani kendi hikayelerimden özgürleştirmek de çok kıymetli. Tetik ne, e, neden ayrımını yaparken. Aslında özetle şöyle bir yere davet ediyor şiddetsiz iletişim. Tekrar tekrar tam olarak ne oluyor? Ne hissediyorsun? Ne, neye ihtiyacın var? Fark et. Kendi ihtiyaçların için ayağa kalk, gücünü eline al ve hayatı zenginleştirecek. Eylemler yap, işler yap, ricalarda bulun diyor. Evet, sonuçta yol hep aynı. Bazen farklı yollara giriyoruz ama sonuçta gittiğimiz yol hep dört adımla, adım adım gittiğimiz zaman doğru yere, yani varmak istediğimiz yere, hayatı zenginleştirmek istediğimiz, bağlantı Bağlantı amacımız, niyetimiz, diyalog. Sonuçta oraya çıkıyoruz. Evet ve bunu yaparken de e, hala seçebiliriz. <gülüyor> şiddetsiz iletişimin de doğru ve yanlış olarak algılanması beni e, endişelendirir. O yüzden e, şiddetsiz iletişimde yeni bir doğru değildir. E, hayatı zenginleştirmek için bir metottur. İsterseniz hayatınıza alırsanız benim hayatımı çok zenginleştirdi. Belki size de katkıda bulunur diyeyim. Ee, seçebiliriz her an. Ee, seçim özgürlüğü ne getirdi beni şiddetsiz iletişim? Her an seçebilirim. Niyetim ne, ne yapmak istiyorum? Bu hayatla nasıl ilişkilenebilirim? Bu hayatla ilişkilenirken şidesiz iletişim mi kullanacağım gibi seçebiliriz. Bunu seçtiğimde de tetik farkındalığı çok kıymetli. Tetik farkındalığında zehiri gözlem. Evet. Gözlemle ilgili geçen yayın döneminde de çeşitli programlar yaptık. Radyo web sitesinde tararsanız podcastlerimizi gözlemle ilgili e, yaptığımız programlardan da belki ilham alabilirsiniz ilham alır diye düşündüm. Evet, e, bunun altını tekrar çizdin için teşekkür ederim. Yani şi doğru bir dildir diye de tabii ki demiyoruz ama bizim hayatımızı çok zenginleştirdiği için, katkıda bulunduğu için hani o şeyle herkese katkıda bulunmak <gülüyor> niyetiyle burada da radyoda bu programı yapıyoruz. Sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Şahane bir yol bulduk arkadaşlar. Buyurun gelin. <gülüyor> Evet. evet, bugün mail adresini sen verir misin ve topluluğu sen duyurur musun Canan? Evet, e, şiddetsiz iletişim e, Facebook sayfamız var, şiddetsiz iletişim in, Instagram sayfamız var. Oralarda etkinlikleri bulabilirsiniz. Birçok arkadaşımızın çeşitli atölyeleri var. Aynı zamanda bize e, ulaşmak istiyorsanız e, cananetirtem.net'ten e, sorularınızı anlamadığınız e, konular veya herhangi bir geri bildiriminiz varsa duymakta duymaktan çok mutlu oluruz. Evet bu programı da böyle bitiriyoruz. Herkese <gülüyor> iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.